Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Geçmiş derslerimizde Fatiha suresinin manasını hep beraber anlamaya çalıştık. İnşallah. Fatiha suresiyle ilgili Hepimizin belleğinde belli manalar, Belli... E, Fikirsel odaklar, düşünceler artık e, yerleşti. Ve Fatiha suresini okurken daha manalı, daha e, hissiyatlı okumaya başlamışızdır. E, bugün de inşallah Kur'an-ı Kerim'de musafımızda ikinci surü olan Bakara, El-Bakara suresinden e, ilk ayetlerle sohbetimize devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam Mim. Değerli kardeşlerim, Hurufu u diye duymuşsunuzdur. Hurufu u mukatta'a diye bir ıstılah var. Kur'an-ı Kerim ile ilgili ilimler okurken veya Kur'an ile ilgili ilimler okurken veya tefsir ile ilgili ilimler okurken bu terime çok rastlarız. Hurufu u mukatta'a. Türkçe olarak kesik harfler demek. Yani parça parça harfler demek demek. Örnek ne? İşte burada elif, lan, mim. Elif kesik bir harf, Lam, ayrı bir harf, mim ayrı bir harf. Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başında huruf-u bu kesik harfler bulunmaktadır. Bunun hikmeti nedir? Bunun manası var mıdır? Bunlar Yüce Rabbimiz tarafından Peygamberimize vahyedilmiştir. Öyleyse bunun manasal veya hikmetsel bir değer vardır, bir gayesi vardır, bir hedefi vardır diyor alimler. Ve bu e, baptan olmak üzere bunun manasıyla ilgili e, çok değişik fikirler ileri sürülmüş. Ama bizim burada tabii önemli olarak e, bu ıstılahın üzerinde durmayacağımızdan dolayı tercih edilen görüşü söyleyerek geçeceğiz inşallah. Tercih edilen mana şu değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken her ayet önemli bir e, mana içerdiğinden dolayı her ayetin her kelimesi kaybedilmemesi gereken bir mana içerdiğinden dolayı kulakları bu manaya hazırlamak için adeta dikkat, dikkat, dikkat der gibi İnsanların zihinsel dikkatlerini bu sese doğru çekmek için Yüce Rabbimizin indirmiş olduğu harflerdir bunlar. Burada mesela Elif, La, Mim. Bir de şöyle bir şey daha var. Arap geleneğinde Arap şairler sokakta, çarşıda, pazarda gezerken bir şey söyleyecekler ya vatandaşa, çok özlü, hikmetli sözler söyleyecekler mesela. Bu sözü söylemeden önce o insanların toplanması, dikkatlerini celp etmek ve bu insanların e, işte dikkatlerini o noktada toplamak için bir takım sözler söylerlerdi. Bu sözler bazen e, harflerle ilgili olabilirdi. Yani Elif, Lam, Mim der gibi veya ha, Mim, Ayin, Sin, Gaf gibi. Yani bu panayırlarda, sokaklarda, çarşılarda insanlara bir şey söylemek isteyen, hikmetli sözler söylemek isteyen insanlar onların dikkatini çekmek için Elif, Lam, Mim diye bir başlangıç yaparlar ve bundan gayeleri de İnsanların toplanmasını, dikkatlerin bu söylenecek söz üzerinde toplanmasını sağlamak idi. Bu bir gelenek idi Araplarda. Kur'an-ı Kerim'de bu gelenek sürdürülmüş oldu. Yüce Rabbimiz madem ki Arap toplumuna iniyor, insanlara işte iniyor Kur'an-ı Kerim ama öncelikle Arap toplumuna iniyor. Dolayısıyla bu toplum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu topluma bu ayetleri aktaracak. Öyleyse başından onların dikkatlerini celbedecek e, bir harf, iki harf, üç harf söylesin manasında e, bu ayetler huruf u mukatta ayetleri inmiştir diyor alimlerimizin bir kısmı. Bu ikinci e, yorum. Yani e, birinci yorum. Bu birinci yorum. Yani e, neden bu ayetler var Kur'an-ı Kerim'de? Manası nedir? Hikmeti nedir kardeşim? Bunda bir manası olması lazım diye birçok sorular sorulur. İnsanlar bunu sorar. O zaman cevabımız, yani tercih edilen cevabımız nedir? İnsanların dikkatini çekmek için bu harfler inmiştir. İnsanların dikkatini çekip kulakların daha sonra gelecek olan çok önemli ayete hazır olması için bu huruf u mukatta harfleri inmiştir diyor tefsir alimleri, müfessirler. Bunu söylüyorlar. Başka birçok şey söyleyen var. Bunlara değişik mana verenler de var. Böyle değişik kendi özel yaklaşımlar var vesaire. Ama bizim için önemli olan bu ilk manayı ve müfessirlerin icma ettikleri veya aşağı yukarı tamamına yakınının bu olsa olsa dikkat çekmek içindir dedikleri manayı ben sizlere bu şekilde aktarmış oldum. Evet. Zalikel <gülüyor> الْكِتَاب la raybe fi zalika'l kitabu la raybe allah Allahu Teala diyor ki bu ayet-i kerimede işte şu kitap ki onda hiçbir şüphe yoktur işte şu kitap ki Allah'tan gelen o kitap onda herhangi bir tereddüt şüphe içeriği veya onun gerçekliğinde herhangi bir şüphe yoktur veya onun Allah'tan resule Gelen bir vahiy olduğunda asla bir şüphe yoktur. Veya onun hiç en güzel hikmetleri içerdiği konusunda herhangi bir şüphe yoktur. Onun en büyük hakikatleri içerdiği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bu niye söylüyor Yüce Rabbimiz? Çünkü insanlar, bu ayetleri duyan insanlar, Kur'an-ı Kerim'i, vahiy'i, peygamberin nübüvvetini, risaletini duyan insanlar, öncelikle ne yaptılar? İnkar ettiler. Şüphe duydular bazıları. Yani çok iyimser olanlar en azından şüpheyle yaklaştı. Biraz daha kötümser olanlar da komple reddettiler. Biraz daha yani olay doğru mudur? Doğru da olabilir ya cinsinden insaflı, biraz insaf ölçülerine yakın e, tavırlar sergileyenler ise en azından şüphe ettiler. Bu şüpheyi gidermek için Rabbimiz La Raybe ve Bunda asla şüphe yoktur. Gerçekliğinde, Allah'tan geldiğinde asla bir şüphe yoktur diyor. Bunun için söylüyor. Bunu, kıyamete kadar bu ayetleri dinleyecek, bu ayetlerden ibret alacak, dinini bu ayetlerden öğrenecek, helalleri, haramları bu ayetlerden öğrenecek, ee, Rabbini bu ayetlerden öğrenecek olan Ademoğluna ve yine iblisin e, oğullarına, cinlere bir ayetle. Garanti vermek üzere inmiştir. Bu garantide şüphe etme. Bu gerçekten Rabbinden inmiş bir Kur'andır. Bunda şüphe etme. Böyle yaparsan yanlış yaparsın. Yanlış yapma. Doğruya gel. İşte elindeki bu kitap Allah'tan gelen bir kitaptır. Bunda şüphe yoktur manasında direktifler, tavsiyeler, emirler e, içermektedir bu ayet-i kerime. Kur'an-ı kerimin başında e, almasının almasın, e, biraz daha değişik e, hikmetleri var. Mesela nedir bu hikmetlerden bir tanesi? Kur'an-ı Kerim'i alan e, din, yani İslam dininden olmayan bir insan bu kitabı alacak, okuyacak ve bakacak ki ya böyle bir kitap var. Acaba nedir, ne değildir? İlk karşılaştığı şey bu kitap ki elindeki bu kitap var ya onun doğruluğunda hiçbir şüphe yoktur ayet olacak. Bu, onun aklına birçok şey getirecek. Diyecek ki, ha, bu kitap Ahmet'in, Mehmet'in yazdığı bir kitap değil. Bu kitap Allah'tan gelen bir kitap. Burada öyle yazıyor. Dolayısıyla ben bu kitabı okurken Allah'tan gelen bir kitabı okur gibi okumalıyım diyecek inanmayan insan. Gayrimüslim bir insan. Çünkü biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bütün kırtasiyelerde satılıyor. Bunu kafirde alıyor değil mi? Münafığı da alıyor, Yahudisi de alıyor, Mecusisi de alıyor, herkes alıyor. Araştırma mesela, hiç haberimiz olmadan adam almış mesela, Kur'an-ı Kerim'i araştırmış. Sonra İslam'ını ilan edince diyoruz ki, ne da Kim sana davet etti, nasıl İslam'a girdin? Diyor ki, ben 3 seneden beri Kur'an-ı Kerim'i aldım, araştırıyorum, okuyorum ve bugün ikna oldum, İslam seçiyorum diye ilan ediyor. Bu tür olaylara çok rastlıyoruz. Ee, bu konuya değinmişken değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e e, La yemüslihu illa mutahharun diye bir ayet-i kerime var. Kur'an-ı Kerim'e ancak temiz olanlar